Merhaba su Hakkı'na hoş geldiniz. Ee, ben Akgün İlhan. Ben Nuray İnci. Evet su hakkında bu bu hafta farklı bir konuyu ele alacağız. Aslında çok da farklı değil ama. E, uzun süredir ele almıyorduk su gaspı Türkiye'den bir takım hikayeler e, aslında var aslında çok daha genel e, örneklerini verdik biz bunu Hı -hı. Dünyadan. dünyadan özellikle e, bir de. film evet. göstermiştik geçtiğimiz bu yıl Mart ayında e, Dünya Su Günü'nde yani Hayat diye evet. o film içerisinde evet e, suyun nasıl gasp edildiğini su şirketleri tarafından Hı -hı. anlatan bir filmdi Evet. Bugün de belki zamanımız kalırsa yine dünyadan hı hı. buna benzer örnekler vereceğiz. Ama Türkiye'den, e, çok yakınımızda İstanbul'a çok yakın bir bölgeden, Sakarya'dan e, yine bir e, su gaspı haberi var. Evet. Onunla ilgili görüşmek istiyoruz bugün. Eğer konuğumuz bağlanırsa bir konuğumuz olacak. Evet. Konuğumuz... E Bıçkıdere Mahallesi'nin e, muhtarı ama 94 ile 99 yıllar arasında muhtarlık yapmış Yalnız e, vatandaşlık görevini hiçbir zaman hani muhtar e, muhtar olmaya devam etmese de Sürekli bu konunun takibinde bulunmuş kendi yaşadığı yerin Talat Aşan Talat Bey hattımızda mısınız? Hattayım Merhabalar Merhaba. hoş geldiniz Merhabalar Teşekkür ederim. Buyurun. Evet. Tayyat <gülüyor> Bey şimdi geçen haftalarda yani bu Sakarya Akyazı'da Bıçkıdere köyün Bıçkıdere deresinden su çekildiği ve insanların sularının gasp edildiği anlatıldı bir takım haberlerle. Biz de o nedenle sizinle dün irtibata geçtik ve hani bu konuyu sizden anlatmanızı istedik. Öncelikle bir soralım nasıl başladı yani siz suyunuzun gasp edildiğini nasıl anladınız? Size haber Vallahi, mi verdiler yoksa? Bütün, gelişmeler, bütün evet. gelişmeler bir ay önce başladı. Ama ben öncelikle e, izleyicilerin, dinleyicilerin e, köy, köyü ve çevreyi tanıması açısından kısaca e, yerimizde şey yapalım. Evet, Akgız il ilçesine bağlı, Sakarya Akgız ilçesine bağlı e, Küçecek ve Bıçkıdere mahalleleri Akiz ya çok yakın, altı kilometre mesafede. Evet. Ben bu çıkıdere köyü eski muhtarayım Adım Talat Aşan, 94-99 arası ee, de muhtarlık yaptım. Evet. Ee, canlı yayına bağla bağlanacak olan biraz sonra bağlanacak olan arkadaş da Halil İbrahim Baykan. Evet. Ee, o da Küçecek e, küçücek mahallesinde oturan bir arkadaşımız. Evet. Siz aradığınızda ben e, e, bir şey dedik, muhtarlarımızla beraber SASF'ki dedik. SASF Genel dedik Sakarya. Bu onay veren, MSE grubuna e, onay veren e, en son e, dün oradaydık. Hı hı. E, efendim, e, evet. Sorunlarımız e, çok birikti. Çok e, sıkıntılı bir durumdayız. Hı hı. E, hı. Halk olarak e, yaklaşık e, küçücekte 7 bin e, civarında insan yaşamakta. Bışkıdere Mahallesi'de bin. Hı -hı. O, e, 8 bin civarındaki insan e, 200 yıldır bu 3 mahalle Küçük beldeydi Bir şehir olduktan sonra e, beldeli iptal olunca e, İstiklal ve Cumhuriyet Mahalleleri olarak 2 mahalle oldu evet. Üçlüdere ile birlikte Kuruluş gayesi bu derenin etrafında Hı -hı. Yani su ee, var diye orada yaşıyorsunuz de... 200 yıldan beri Kendin? Su olduğu için 200 yıldan beri orada yaşıyorsunuz Kesinlikle bu su olduğu için, bu dere Hı. olduğu için e, bizim dedelerimiz bu e, bu köy köyü kurdular, Bıçkıdereyi ve Küçücüyü, Bıçkıdere köyü e, bunu söylemekte bir mahsur yok. E, Kafkas göçmeni, Abhas e, Abazak e, nüfusu Hı. yüzde yüzü e, kurulurken, ama daha sonra göç aldı, Karadeniz'den, e, İstanbul'dan çok güzel olduğu için. Çok da memnunuz. Çok güzel, e, e, güzel komşuluk e, ilişkileri içinde. Yüz e, hane civarında Bıçkıdere şu anda. Evet. <gülüyor> e, e, böyle de bir e, köyün e, böyle de bir hatırası var. E, 120 şehidi var Çanakkale savaşlarında. Bir tanesi e, sağ geldi. <gülüyor> 1917 Çanakkale savaşlarında. Böyle de e, ee, ülkesi için canını her zaman Verecek, verecek. Bugün de yarın da verecek bir, e, e, Köy e. Küçe köyü ise aynı Türkiye mozaiği ha, Gürcü var, Laz var Türk var Biz e, çok yakınız 2 kilometre Bizim bakkalımız Her şeyimiz küçücekte her, her gün küçücekteyiz Bu derenin etrafında çok mutlu 200 yıldır yaşanırken Yaşarken şu sıralar çok mutsuzuz, çok. Bunu anlatmak e, çok zor. Hı -hı. Muhtarlarımızla birlikte Sakarya, e, Akya'da ilçesinde dilekçe verdik. 10. ayın 23'ü. Valiliğe verdiniz değil mi Sakarya? Valiliğe, valiliğe verdik evet. 11. ayın 14'ünde. Hepsi son, Hı -hı. E, bunlar son gelişmeler. Evet. E, dün dün Saski'deydik. Valiliğe iki sefer gittik. Bin, bin e, kişilik. Bin kişi imzaladı köy halkı dilekçemize. Hı -hı. Ben bunu fakslamaya çalıştım size ulaştı de. E, Bize el, ulaştı Telat ulaştı. Bey baktı, baktık birazcık. Evet aha, programdan önce bakma imkanımız oldu. Bu bin kişinin imzaladığı dilekçede ne yazıyor tam olarak? Böyle küçük bir özetlerle <gülüyor> verirseniz. Ne yazıyor biliyor musunuz? Kısaca okuyayım. E, valilik makamına bakar Çok kısa olsun yani. ama evet. Atyazı ilçesi Taşbun köyü sınırları içinde. Bir termal su kaynağı bulunduğu ve bu su e, kaynağının işletme hakkı Ense termal enerji, sağlık, gıda, içecek, turizm, sanayi ve ticaret Anonim şirketi tarafından alındığını Sözü edilen termal su kaynağının kullanarak e, Taşpur'un ve Salih e, köyleri arasında bir yerde Kuzuluk kaplıcaları benzer tesisin kurulacağını ve otel yapılacağını yeni öğrendik. Hmm. İki, Küçücek, Bıçkıdere, Salih, ahmet mahalleleri Kadimden beri gerek içme ve gerekse tarla sulama, değirmen çalıştırma, balıkhane tesisi gibi temel ihtiyaçları ile hayvanlarımızın için gereken su ihtiyaçları Bıçkıdere adındaki dereden karşılamaktadırlar. 3- Yukarıda söz edilen MS şirketi termal su kaynağını işletmek için kuracağı kaplıca tesislerini Bıçkıdere'den su almak için gerekli ishalatı açarak boru döşemeye başlamıştır. Gerek hattı gerekse boru döşeme çalışmaları başlaması ve çok sayıda ağacın kesilmesi üzerine... Bu fiili durumdan haberdar olan köylerimiz ve köy halkımız Bışkı dereden su alınması olayına büyük tepki göstermişlerdi. Talat evet. Bey isterseniz hepsini okumayalım çünkü uzun bir metin şu anda biz de uzun bir metin, Evet uzun bir metin. görüyoruz. Ee, ama özünde şöyle bir şey sizden çok e, habersiz bir biçimde e, bir firmaya hem termal tesis kurulması hem de su dolumu yapılması için yani su e, şirketine e, su, evet. suyun e, kullanım hakkını 49 yılına verildiğini ve ormanlık alanın e, kullanım hakkını verildiğini e, ifade ediyorsunuz bu. Evet, Dilekçeniz. 493 hektar. Hıhı, hı, içinde. 30 yıl 30 yıl süreli eee tarihinde 8422 sayılı e, valilik oluruyla aldılar. Ama aldıkları su müracaatlarında saniyede e, saniyede 2-3 e, litre su döbülü İtirazları kaynak bu. Yani iki tane çeşme musluğunun saniyede akıtacağı su, hı hı. Bu suya bir itirazımız yok. Hı hı. Böyle bir termal otelinde e, içecek olarak veya e, ihtiyacı olan suyu bizim kaynaklardan karşılamasının bizim e, bizim sıkıntı bize sıkıntı yaratacağını, biz de e, yaratmayacağını biz de söylüyoruz, biz de kabul ediyoruz. Ama döşedikleri boru 200 200 lük. <Gülüyor> Artı iki yüzlük iki tane çift boru ayrıca altı, altı buçukluk bir güvenlik için kabloların geçeceği, kameraların yerleştirileceği, kaynakları takip edecekleri bir ayrıca bir boru. Yani bu iki yüzlük borudan e, saniyede 40-50 metreküp yani bu iki tane büyük e, atıyorum e, Pınar Su veya e, e, diğer su firmalarının çok rahatlıkla iki tane büyük fabrikaya su ihtiyacını karşılayacak mineral su alıyorlar. Bu dereyi tamamen kurutmak anlamına geliyor. Evet evet. Yani size su kalmayacak. Evet. Bir de şey söylemişsiniz Talat Bey e, dilekçenizde bu termal otel için e, aslında izin alınmadığını ifade ediyorsunuz. Yani izin alınmamasına rağmen 12 kilometrelik bir alanda e, boru döşen, döşendiğini söylüyorsunuz. 12 kilometre evet. toplam. 18'i 18 kilometresi bizim sınırlarımızdan geçiyor köy sınırlarında diğer ee, yda kurdukları o komşu Taşbun vesaliye arasında zaten müşterek kullandığımız bir meşelik dediğimiz orası da orman sahası oraya kuracaklar onun da izinleri ormandan alınamış değil hı hı. 200 dönüm 200 dönüm ormanı kesecekler hı hı. kesinlikle kesmeden olmaz çünkü 300 metrekarelik bir boşluk alan var o da tapulu değil o da ormana ait ee, orayı e, sisteme girerseniz oranın resimlerini biz sosyal medyaya gö ve şeye gönderdik basına gönderdik ee, Hı -hı. yasaktır girilmesi diye kameralar koymuşlar 300 metrekare açık alan var diye tamamen orman ağaçla kaplı burayı nasıl kesip bu fabrikaları su fabrikasını ve termali kuracaklar o da ayrı bir sorun. Evet doğru. Yani göründüğünden çok daha büyük bir şey var aslında ee, izin alınandan kesinlikle da fazlası öyle. var öyle görünüyor kesinlikle öyle biz e, bizim buralarda sanayi çok e, fabrikalarımız var biz e, biz Türkiye'nin büyümesine gelişmesine fabrikalarla donatılmasına ihracat yapılmasına bu sanayiye biz karşı değiliz bilakis e, çok da seviniyoruz ama bu termalin kurulmasına da e, biz çok e, e, karşı değiliz ama. E, bu e, on bine yakın nüfusun e, iki tane su değirmenin çalıştığı bütün e, bahçeleri e, bizim tarlalarımız bahçelerimiz kesinlikle e, çok humuslu bir toprak değil. E, tamamen suya alışmış e, yani kumlu hmm. bir toprak. Biz buralardan e, e, ekip biçip ekip, e, faydalanıyoruz. Fındık tarımı yapıyoruz, buğday ekiyoruz, e, mısır ekiyoruz. E, bir de bu su olmadan bizim toprağımız... Hmm. E, e, Sakarya ovası gibi değil, sulumu tarıma elveriş, yani susuz olmuyor. Evet, Suya susuz çok alıyor. Yıllar yıllar sulanan yerler. Evet. Yazın bu su, bu su Mudurnu çayına birleşiyor, Bisküderesi. Bir damla 5-600 metre Mudurnu'ya da çok yakın bize. E, Mudun uçağına mu beş altı yüz metre kala tamamen e, orada e, bir damla su akmıyor çünkü hepsi kullanıldığı için. E, evet. bahçede, yani şimdiden kullanıldı. bu proje yapılmadan zaten bir takım sorunlar var. Su ancak yetiyor. E, projeler gerçekleştirildiği zaman hiçbir şey kalmayacak anlamına geliyor. Yazını bırakın. Doğal kışın olsan bile. tamamen kaynaklardan itibaren ölecek. Evet o, evet. On sekiz kilometrelik. E, çok güzel bir görse e, bir, Burayı bilenler biliyor Sosyal medyada bunu paylaşıyorlar Bilenler çok üzülüyorlar Hele biz e, çok üzüntülüyüz Yani bu suyu biz kesinlikle vermeyeceğiz Peki. Yani projeden... e, yatırımı boşuna yapıyorlar Yani biz bu bu sorun Nereye, e, nereye gittiği yere kadar Taşıyacağız Yargıya da gideceğiz Olmazsa insan, Avrupa insan, e, i̇nsan Hakları Mahkemesine kadar taşıyacağız Yani bu su bu önümüzdeki yaz göreceksiniz biz yine sizinle e, bunu e, bütün kamu kurumlarıyla paylaşacağız Buradaki Hı. doğal ortamı eğer bu suyu eğer bağlarlarsa inşallah bağlayamayacaklar Buradan şüpheniz yok e, Ve e, bu su 1200-200'lük borunun e, bu su kendilerine bile yetmez yaz ayarında e, Teraz Bey konuşmaya devam edeceğiz ama bir türküyle bir ara verelim Ondan sonra ikinci tamam. bölümde yine e, konuşmamıza devam ediyoruz Şimdi tamam. e, Aysun Gültekin'den dinliyoruz Çayın Öte Yüzünde <gülüyor> hakkında konumuz derenin Sakarya Akyazı'daki derenin suyunun çekilmesi ee, ve bu suyun çekilmesinin nedeni orada bir termal otel yapılacak ve aynı zamanda su dolumu yapılacak. Bu yüzden de insanlar evet. susuz kalmak üzere ve bu konuyla ilgili konuşmak üzere e, bize telefonla bağlanan Talat Aşan. Bıçkıdere Mahallesi'nin eski muhtarlarından. Evet Talat evet. Bey e, şimdi, konumuza devam edelim. Şimdi bu Konuda bu konuda gerçekten e, köy muhtarlarımız üç tane muhtarımızla birlikte hı hı. tüm kar, kamu kurum kuruluşları bu konuyla ilgili orman dahil orman bölge müdürlüğünde dün görüştük evet. maalesef medya bara yaptıkları açıklamada e, diyorlar ki e, sızıntı sular biz sızıntı suları verdik e, Ahmediye e, İskender'e değil de komşu köy Ahmediye sınırlar ya bu e, bu sular bu vadideki suları biz kullanıyoruz kaynakta Ahmediye çok çaprazda yani Ahmediye tarafında değil. Kesinlikle bu bilgi doğru değil. Bu sular e, Ahmediyeler suyu e, bu su, suyla hiçbir alakaları yok. Bunu Küçecek ve Bışkıdere mahallelerinin kullandığı ve içtiği ve denilenin çalıştığı artı Marmara bölgesinde tek pullu alabalık mercanın yetiştiği, yetiştiği bir dere. Hı -hı. Çok, çok güzel bir dere. Bu dereyi kurutmak istiyorlar. Ben şuradan Arkadaşım küçücekle Halil İbrahim Baykan'a e, biraz da e, ona söz vermek, evet, onun lütfen. hakkını almamış olmak istiyorum. Peki, ben veririz. buradan Hı -hı. şu bu suyu almak isteyen M.Ş. Termal Hı -hı. Enerji Sağlık gıda içecek turizm sanayi ticaret A şey veriyorum. Bu programın adı su hakkında. Ben diyorum ki bu programın hakkı adı su hakkı olsun su Bak, hakkı bu zaten. Su, bu suda 10 on, on bin kişinin hakkı var. Evet. Bu evet. suyu size helal etmeyeceğiz. Çünkü bu suyu biz içiyoruz. Bu su biz kullanıyoruz. Bu suyla biz Değmenlerimizi çalıştırıyoruz. Mutlu, çok mutlu geliyorduk. Dedi, 200 yıldır bizi mutsuz bıraktınız. Çok üzgünüz. Sorunlarımızı her yere taşıyoruz ama galiba çok sağlamsınız. Çok sağalandırıyorsunuz. Ama biz de sağlamdırıyoruz. Allah'a sığınıyoruz. Sizi Allah'a havale ediyoruz. Söyleyeceklerim bu kadar. Ben arkadaşım hı hı. Küçecek e, Mahalle İstiklal Mahallesi'nden Halil İbrahim Baykan'a vermeden önce dinleyenlerin, destek olanlara herkese direktten kalbi, saygı ve sevgilerimi iletiyorum. Evet, Size de e, bu fırsatı tanıdığınız için hı. çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Edeceğiz. Halil İbrahim de söyleyecekleri vardır Peki. Hı hı. Sağ Sağolun. Alo. Merhaba Halil Bey Halil İbrahim Merhaba efendim Saygılar sevgiler bizden Evet e, konumuz Bıçkıdere Siz neler söylemek istersiniz Sizin oralarda nasıl etkilenildi bu durumdan Şimdi ben Açık Radyo kanalıyla Bizlere destek verdiğiniz için e, Gerçekten müteşekkiriz Biz Kıvılcımı burada yaktık Açık Radyo'ya kadar ulaştık evet. Şimdi Ferhat arkadaşım e, Küçüceği ve Bıçkı Dere'yi çok iyi tasvir etti. Benim evet. de eklemek istediğim bir şey var. Evet lütfen. İstanbul'da, İstanbul Boğazı ne kadar önemliyse Bıçkı Deresi küçecek ve Bıçkı Dere'liler için o kadar önemli. Hı hı. Bakın bunun altını çiziyorum. İstanbul Boğazı Türkiye için, İstanbul için ne kadar önemliyse Küçücek'ten akan Küçüceği ve Bıçkı Dere'yi ikiye bölen dere İstanbul Boğazı kadar bizim için önemli. Şu an mümkün olsa da o şaröltüyü dinlesem size. Debisi çok yüksek şu an. Ben biliyorum. Hmm. Tepelerimizde 1500 rakımlarda kar var. Sizin aracılığınızla 23 Kasım'da bizleri yalnız bırakmayan, bizleri bizlerden derseğini esirgemeyen Sakarya Milletvekilimiz, Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekilimiz Sayın Engin Özkoşağı. Sakarya Milliyetçi Hareket Partisi milletvekili Profesör Doktor Sayın Münir Kutlu Atay'a, Tema Vakfı Temsilcisi Sayın Arzu Bozgül'e, küçücüğün yetiştirdiği tabip genel cerrah Sayın Kerem Erke, Sayın Avukat Levent Bülbül'e, yine Avukat Selçuk Gedikli abimize, yerel basınımıza, Tüm belde halkına buradan saygı ve sevgilerimi iletiyorum. <gülüyor> Şimdi. Hanı Bey sadece 3 dakikamız kaldı. Bahsetti o... teknik evet. konulardan Hı -hı. buyurun. E, sadece 3 dakikamız kaldı o yüzden lütfen e, kısa bir yani şekilde şu, anlatın. Şunları evet. söyleyeyim bakın. Hı -hı. Şimdi. Dün, dün de şey dedi çok teknik bilgilere girmeyeceğim. Evet. Yani Bizim yani zaman bir kere zaten. Türkiye'de iki tane yer olan biri Rize'de biri Sakarya'da kırmızı ana ala, kırmızı alabalık yetişiyor bizim bu derelerde. Evet. Ayrıca şunu şunu belirtmek istiyorum. Şimdi e, Türkiye'nin Türkiye'nin bir Sapanca Gölü var biliyorsunuz değil mi? Evet, evet. İzmit'te ve Adapazarı'nda korunmakta şu anda. Bunun üzerinde dün aldığımız bilgilere göre 21 tane 21 tane su fabrikası varmış. Bakın. Evet. Sakarya ha. Sapanca sos veriyor dediler. Bizim burada dikkatten kaçan bir şey var. 2-3 litre saniyede akan su 200'lük iki 2 iki tane burun içerisine konuluyor. Emin, emin olun ki sizi temin ederim. Sapanca'daki derelerde aynı şekilde, bak bizi, izley, bizi izleyen grubun dikkatine sunuyorum. Orada bu is su istimaller yapıldı ki Sapanca Gölü e, verilere göre basından takip edildi 60 metre içeriye doğru çekilmiş azalmış evet. e bizim hmm. bu dede de şimdi saniyede 3 litre suya itirazınız var mı dedi bakın ismini de söylüyorum Saski Genel Müdür Yardımcısı Satın, sayın Atilla Toprak e, bu müdür yardımcısı makine mühendisi bir büyüğümüz dedi ki mineralde suyu şey alıyor varlık karışıyor kaynak suyunu ıslak su Yani şimdi biz bu suya diyor sizler, sizin sizizi vermeyeceğiz mi diyor? E verin. Ya ne olur yani? Dosta da verilir, yunanlıya da verilir bu su. Bu çok önemli değil. Ama yunanlı bak, olan insanlara gitmez ama yani. Saneyde işte size şu sözümü bitirmem gerekiyor. 2 evet. litre akan suyun 2 yüzüğü buraya konulup yani bir de buraya basılmalı yani 10 metre çapında de bu demek ki yüzük kapatılır. Bir şeylerin üstü kapanıyor. Bakın evet. Sapanca nasıl şos veriyorsa... ...yani burada biz legal yoldan hakkımızı arıyoruz. Anlatabiliyor muyum? Evet. Hı hı. evet. Ve şekil olarak buranın coğrafyası bozulacak. Bakın şu an küçücekte baharı yaşarsınız... ...Görtepe'ye gidin kışı yaşarsınız. Türkiye'nin bir cennet köşesi burası. Her köşesi gibi. İstanbul boğazı İstanbul için ne kadar önemliyse uygarlık için ne kadar önemliyse Bizans Bizanslılardan aldığımızdan bu yana İstanbul nasıl şey görülüyorsa küçecek de aynı Bıçkıdere de aynı. Bıçkıdere ve Kütçe'yi tam ortadan ikiye bölüyor. Demin Tarık arkadaşımız bir şey söyledi. Ahmetliye'den çıkıyorsun dedi. Doğru Ahmetliye'den çıkıyorsun. Karaküçek de eskiden ya bağlıydı. Bunu bile etmek istiyorum. Biz ee, toparlayalım Küçükçek. Halil İbrahim Bey. Çünkü gerçekten programımız bitmek üzere. Peki, evet, ben, Son bir şey ben, söyleyin. Ben, Zaten bu konuyu son, takipte olacağız. Şey. Kütçe'de Kütçe'de ve Kütçe'de halkına şunu söylüyorum. Diyorum ki. Birimiz Trabzon sporlu olabilir. Birimiz Sakarya sporlu olabilir. Birimiz Beşiktaşlı. Birimiz Galatasaraylı, Birimiz Fenerbahçeli olabilir. Ama bu su küçülecek. Biz küçecek suyu bizim milli takımımız gibi. Herkes zöntemle bırakıyor. Yani. Saygılar sunuyorum. Evet çok ee, teşekkür sürüyorum. ediyoruz İbrahim Bey. Ederim. Çok teşekkürler. Keşke süremiz daha fazla ee, olsaydı anan. da. Evet e, maalesef gitti. E, arkadaşımız aslında çok dolu. E, biraz daha şey yaptı. E, yani çok Derdimiz büyük. Üzultunuz evet. Ama bunun takibini yapacağız. Yani bu mücadele zaten evet. daha yeni evet. başlıyor evet. Talat Bey. Çok teşekkür ediyoruz size. Programımıza katıldığınız için size ve Halil Bey'e. Bizler yine, ee, yine çok teşekkür irtibatta ediyoruz. İrtibatta olacağız evet. diyelim. Bütün, bütün bu yörede yaşayan herkes şu an sizi dinlemekte. internet çok vasıtasında. Çok sevindik. <gülüyor> ee, Peki. <gülüyor> herkes sizi dinlemekte. Çok sosyal medyada da paylaştık tanıdıklarımızda, çevremizde. Peki. Tüm derneklerimizde. Peki çok Biz, teşekkür ediyoruz. Biz vermeyeceğiz. Tamam. Deremizden ellerini çeksinler lütfen. Suyumuzdan evet. ellerini çeksinler. Son sözlerim bunlar. Saygılar sunuyorum. Peki çok sağ, sağ olun. olun. Çok teşekkürler. Evet. evet fırsatımız olsaydı daha uzun evet, konuşabilseydik keşke. ama ufak bir duyuru yapalım isteriz. Ee, hafta sonu bu cumartesi günü 13 Aralık'ta bir toplantımız olacak. Su Hakkı kampanyasının. E, saat iki buçuk e, dört buçuk arasında Cezayir restoranında e, bu toplantıya bir konuğumuz var İrlanda'dan e, İrlanda'dan e, Su Hakkı kampanyasından aynı zamanda e, Ker Değil oldu. insan Aa. Koalisyonu'ndan Mehmet Uludağ daha öncesinde radyoda e, onu konuk etmiştik e, yarın 10 Aralık'ta İrlanda Meclisi'nin e, kuşatılması söz konusu Evet. E, bu hareket uzun zamandan beri İrlanda'daki su hakkı hareketi uzun zamandan beri eylemler yapıyor yüz binlerce e, insanın katıldığı 4 milyonluk bir ülkede e, ve diyorlar ki e, işte suyun ücretlendirilmesine hayır e, ödeyemeyiz ödemeyeceğiz diyorlar ve bu neoliberal politikalara karşı ciddi bir hareket yükseliyor İrlanda'da. E, Cumartesi günü işte Mehmet Uğudağ ile evet, birlikte elden ağızdan anlatacak Bunları sana. konuşacağız. Evet. Çünkü Türkiye'de de işte az önce de konuştuk. Suyun gaspından tutun da heslere, belediyelerin ticarileştirilmesine, suyun evet. özelleştirilmesine birçok bir adım atılıyor. Bunlara karşı nasıl bir mücadele attı? Öreriz diye hep birlikte kafa yoracağız. Evet. Vaktiniz olursa bekleriz. Evet. Şimdilik bu kadar diyelim su hakkında. Gelecek hafta görüşmek üzere